بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض Walam yattakidh waladaah, walam yakun lahu sharikun fil mulk. Wa khalaqa kulla shayi faqadderahu takdira, wa kabbiru allaha takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar wa lillahi Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Uluvan kabīra kabīrullaha takbīra Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allah-u Ekber, wa Lillahi Alhamd Inna alhamda lillahi na'hmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'khfiru Wa na'udhu billahi min shurur anfusina, wa min seyyiaati a'malina Man yahtihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika la وَأَشَأَنُّ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Allahumma salli wa sallim ala nabihina Muhammad Kuma salli ta'ala Ibrahim Anika hamidun majid Amma ba'd faya عباد Allah Wusikun bitaqwa Allah Wata'atihi Inna Allah ma'al ladzina taqwa Al ladzina hum muhtinun Qala Allah subhanahu wa ta'ala Fi kitabihi al-kerim A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim Bismillahirrahmanirrahim كَيْفَ أَخَافُوا مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Abilerim, kardeşlerim, okumuş olduğumuz ayette İbrahim Aleyhisselam, Tevhid'in imamı müşriklerle konuşuyor. Müşriklerle münazara ediyor ve onlara şöyle bir soru soruyor. Sizin Allah'ın hiçbir konuda delil indirmediği, bir sultan indirmediği noktalarda siz Allah subhanahu ve teala'ya ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da Ben sizin ortak koştuklarınızdan mı korkacağım? İbrahim aleyhisselam bize bu ayette korkmamayı öğretiyor. Korkmamayı öğretiyor. Şimdi biz kendi içimize gidelim ve kendimize soralım. Biz neden korkuyoruz? Biz gerçekten en fazla Allah subhanahu ve teala'dan mı korkuyoruz? Rabbimizden mi korkuyoruz? Yoksa insanların kınamasından mı korkmaya başladık? Bizim rızkımız belli değil mi? Belli. Öyle değil. Ecelimiz belli değil mi? Belli. Bir saniye öne, bir saniye arkaya gidecek mi? Gitmeyecek. O zaman bizim korkularımız neden? Neden biz daimen insanları razı etmek için uğraşıyoruz? Neden biz daimen cemiyetler tarafından kabul görmek için uğraşıyoruz? Allah subhanahu wa Taala için uğraşmak daha hayırlı değil midir? Rabbimizi razı etmek daha hayırlı değil midir? Bunun üzerine Allah'ın izniyle bugün birazcık konuşalım ve kendimize şunu soralım. Şu an üzerimizde olan zillet toprağı, rezalet toprağı, bu gevşeklik neden dolayı bizim üzerimizde var? Yani her bayramda hiçbir şey olmamış gibi ben bir hutbe vermeyeceğim bugün Allah nasip ederse. Kendimizi düzeltmek istemiyor muyuz? Rabbimize daha hayırlı kullar olmak istemiyor muyuz? O zaman bazı gerçeklerin şöyle gözünün içine bakıp Kendimizi ıslah etmeye başlamamız lazım. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah eylesin. Amin. Bakın biz şunu kabul etmemiz lazım. Herkes kendi içine girsin ve kendine şunu söylesin. Ve şunu kabul etsin. Dünya hayatı bize ağır bastı. Dünya hayatı ahiret hayatından bize daha ağır bastı. Bakın ya yeni bir daire için çalışıyoruz. Ya yeni bir kışlık için çalışıyoruz, ya yeni bir yazlık için çalışıyoruz, ya bir araba için çalışıyoruz. Veya o çocuklarımıza işte çok parlak gelecekler için güya kendimize göre çalışıyoruz. Ve neredeyse haftada 60 saat işe gidiyoruz. Belki 70 saat işe gidiyoruz ama Allah'ın dini için. Böyle limonun sıkılmış olduğu vaziyette haftada bir kere, sadece bir kere, bir saat Allah'ın dini için bir şey yaptığımızdan dolayı da kendimize en büyük mücahit zannediyoruz öyle değil mi? Kardeşlerim kendimizi ıslah etmeye önce kendimizden başlamamız lazım. Kendi nefesimizde yaşamadığımız bir İslam'ı biz insanlara anlatamayız. Zaten anlatsak bile bundan dolayı Allah subhanahu ve teala bereket vermiyor. Ve şunu gerçekten kalbimizin içine girip kendimiz için kabul etmemiz lazım. Dünya bize galibe çaldı. Dünyadan kastan dünya hayatı, dünya süsleri bize galibe çaldı subhanallah. Ya da şunu şöyle görelim. Peygamberler bu dünyaya bel bağladı mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bel bağladı mı? Hayır. Bize neyi öğretti? Dedi ki dünyada bir yolcu gibi ol. Ya da bir garip gibi. Biz ne yapıyoruz? Yani bilmemize rağmen ölüm meleği gelecek bizim ruhumuzu alacak cesedimizden. Bunu bilmemize rağmen işte efendim çocuklarımız adı altında kendimizi kandırarak daha fazla dünya hayatına dalıyoruz. Ama kendimizi de kandırıyoruz ha. Ya ben kendim için yapmıyorum ki ben çocuklarım için yapıyorum. Dünya hayatı bizi kandırmasın. Allah rızası için kardeşlerim. Ve genelden dolayı, bakın böyle yaşadığımızdan dolayı kapitalist bir çağda biz de Allah muhafaza buyursun, kapitalist zihniyete yaklandığımızdan dolayı zannediyoruz ki biz vazgeçilmeziz ha. Böyle zannediyoruz. Biz zannediyoruz ki biz vazgeçilmeziz. Her şey bizde. En iyi biziz. Anlatabiliyor muyum? Allah muhafaza buyursun. Hatta bedevilerden bir grup İman ettiklerini sübhanallah Allah subhanahu wa taala'n başına kalkmaya çalıştılar. Haşa ve kelle sanki onlar İslam'la izzet bulmadı da İslam sanki onlarla izzet buldu. Böyle değildir. İnanın alemlerin Rabbi olan Allah es samettir. O hiç kimse muhtaç değil. Biz muhtacız. Biz fakiriz. Tamam? Biz garibanız. Allah subhanahu wa taala ganidir. Müstagnidir. Alemlere ihtiyacı yoktur. Bakın Eğer şunu zannediyorsak Allah'ın dininin haşa ve kelle thumma haşa Bize ihtiyacı var Bakın bir ayet okuyalım inşallah Hani şunu kendimize soruyoruz değil mi Allah Azze ve Celle bize niye bereket vermiyor Allah Subhanahu ve Teala bizleri yeryüzüne niye halife kılmıyor Bize niye iktidar vermiyor Kendimize sorabiliriz değil mi Belki de şundan dolayıdır İnşallah öyle değildir Ama Belki de şundan dolayıdır Biz Allah'ın dininden yüz çevirdiğimizden dolayı Allah dinini bizden aldı Allah muhafaza ediyorsun. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Belki bundan dolayıdır. Bakın bir ayet okuyayım. Ye eyuhellezine amenu. Ey iman edenler. Men yertedde minkum an dinihi. Sizden kim dininden dönerse. Mürtet olursa fe saufe yetillahu bi qaumin. Allah öyle bir kavim getirir ki. Allah'ın bize ihtiyacı var mıymış? İslam'ın bize ihtiyacı var mı? Haşvekeller. Diyor Allah öyle bir kavim <Sessizlik> Onlar Allah'ı sever. Yani Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Bunların Ya Rabbi sıfatları nedir? Sen hangi kulları da seviyorsun? Zilletin alel müminin. Müminlere karşı zillet içinde. Tamam Başını eğmiş Müslüman kardeşine karşı. Ama izetin alel kafirin. Kafirlere karşı da izzetli. Başı dimdik Sübhanallah. Ondan sonra Ya Rabbi bunlar bizim gibi evlerinde mi oturuyorlar? Ya da haftada sadece bir saat Allah'ın dini için bir şey yaptığında kendilerini mücahit mi zannediyorlar? Hayır. Yucahiduna fi sabilillah. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Tamam mı kardeşim? Bitti mi? Hayır. Ve la yakhafuna lawme Hiçbir qınayıcının kınamasından da korkmazlar. Allahu ekber. Allah subhanahu wa taala'nın istediği Müslümanlar bu. Biz kimi razı etmek zorundayız? Müslümanlar. Alemlerin Rabbi olan Allah dururken insanları razı etmek akıl işi midir? Bu Müslümana yakışan tavır mudur? Değil, vallahi değil, billahi değil, tallahi değil. Biz alemlerin Rabbini razı etmemiz lazım. insanları değil. Diyor Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından. Subhanallah, ne deyler ahi? Takmıyorlar, korkmuyorlar. Kim ne derse desin. ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَا Bu Allah'ın istemiş olduğu kişilere vermiş olduğu fazladır. Ya Rabbi, biarlah nasibailah. Evet. Wallahu asy'ul alim. Allah Subhanahu wa Taala. geniş olandır. alim olandır. O zaman, kendimize tekrar şunu soralım. Allah'ın sana bana ihtiyacı var mı? Vallahi bizim bu dinimiz ihtiyacımız var. Biz biz. Allah biz fakiriz. Biz garibanız. Biz ortada kalmışız. Eğer Rabbimizin fazlı ve rahmeti üzerimize olmazsa Allah akan kita. Allah akan kita. Allah akan kita. Allah Eğer Allah'ın fazlı ve rahmetisinin üzeriniz olmazsa diyor siz hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Allah subhanahu wa taala bize merhamet eylesin. Amin. Veyahut şöyle bir sıkıntı mı var kalplerimizde? Şunu da kendimize soralım. Biz izzeti acaba değişik yerlerde mi aramaya başladık? Zannettik mi ki tevhidden başka bir yerde izzet var? Veyahut Allah subhanahu wa taala'dan başka bir izzet var? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan başka bir izzet var? Veyahut Müslümanlardan başka bir izzet var? Bakın Allah subhanahu wa taala Münafıklara şunu öğretiyor iyi dinleyin. Yakuluna diyorlar ki bu Abdullah bin Ubey bin Selul ve yanındakiler la inna raja'na ila al-Medine er Medine'ye geri döndüğümüzde ve yukhrijanna al-azza minha al-ezel diyor ki izzetli olanlar zillet içinde olanları çıkaracak ordan. Kim için söylüyor? Peygamber Aleyhissatü vesselam ve Müslümanlar için söylüyor. Haşva kella. Tamam bakın Allah Subhanahu ve Taala ne diyor? Ve lillahil وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ındır. Resulündür, müminlerindir. Sadece bunlarındır. Ama وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ la يَعْلَمُونَ Ama münafıklar bunu bilmez. Rabbim bizim münafıklardan eylemesin. Amen. Kardeşim bak size şunu söyleyeyim. Ne işimiz, ne çocuklarımız, ne ailemiz. Artık çoğaltın aklınızda. Hiçbir şey bizim izzetimiz değildir. Bizim izzetimiz Allah'ın dinidir. Rabbim bu ayaklarımızı bu din üzere sabit kılsın. Amin. Allah muhafaza. Bakın, daha dahin okumuş olduğumuz ayetle bu ayeti birleştirelim. Allah muhafaza buyursun. Eğer biz ortamdan dolayı hakkı söylemekten hayal ediyorsak, önümüzdeki kişilere göre konuşuyorsak, önümüzdeki insanların istemiş olduğu şekilde konuşuyorsak, Allah muhafaza buyursun. Bu münafıklık alametidir. Bakın bu münafıklık alametidir. Allah muhafaza buyursun. Biz Allah'ın dininle izzet bulduk. Onun için hak neyse biz hakkı söyleriz. İnsanlar beğenmiyor mu? Beğenmesinler. Ya bugün çok affedersiniz çocuklar var. Eş cinselliğe çağıran adam umursamıyor insanların ne dediğini. Biz mi umursayacağız? Bugün komünistliğe davet eden adam umursamıyor insanların ne dediğini. Biz mi umursayacağız? Bugün Allah Subhanahu ve teala'nın hakimet hakkını alıp meclise veren adam umursamıyor senin de söylediğini. Senin de Rabbinin söylediğini. Biz mi onların söylediğini umursayacağız? Bizim umrumuzda bile değil. Biz izzeti bu din ile bulduk. Bakın kardeşlerim eğer biz bu dine ihanet edersek biz kaybederiz. Allah Subhanahu ve teala'nın kaybedeceği hiçbir şey yok. Allah azzeyle bize ıslah eylesin. O zaman kendimize şunu da soralım. Ben biraz ağır konuşacağım. Eğer senin itikadın değildi. De, Senin iman etmiş olduğun akide değil de senin zevklerine göre arkadaş çevren belirleniyorsa o zaman ben sorarım. Senin ilahın kim? Senin ilahın yoksa kendi nefsin mi olmuş sen? Keyfine göre arkadaş belirliyorsun. Keyfine göre dost belirliyorsun. İşine geldiği kişilerle oturuyorsun. Ama öbür tarafta sana hakkı söyleyen Müslümanlardan iştinap ediyorsun. O zaman ben sorarım. Kendimize soralım. Bizim ilahımız o zaman kim kardeş? O zaman Allah muhafaza bursun kendi hevasını ilah edinenlerden mi oldu? Çünkü eğer biz akide üzere olduğumuzu söylüyorsak, akide ne üzere olur? İslam üzere kardeşlik olur, öyle değil. Peki, beraber olduğumuz insanlar sırf menfaatimizi okşuyor diye biz onlarla berabersek, ilahımız kim akide? Allah için kendimize soralım. Bakın bir hadis üzerine, biz burada Ramazan'da birkaç kere konuştuk, onu tekrar hatırlatayım. Vallahi ben çok etkilendim. <gülüyor> Ubade İbni Samit radıyallahu anhu, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ne üzere beyat ettiğini söylüyor? Bakın beyat şu demek. Ya Resulullah biz bunun üzerine öleceğiz. Allah'ın izniyle. tam? Ölüme kadar bir söz vermektir. Diyor ki, Nerede olursak olalım, Biz hakkı söyleyeceğimize, Bak nerede olursak olalım, Kim olursa olsun, Hakkı söyleyeceğimize, Ve hiçbir kınamacının kınamasından korkmayacağımız üzere diyor ki, Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyat edelim. Bunun üzerinden kendimizi tartalım. Tamam? O zaman biz kendimize şunu tekrar soralım. Biz bu din için ne yapıyoruz? Biz bu dinin galip gelmesi için ne yapıyoruz? Eğer bizim davetimiz sadece şundan ibaretse, efendim ben dünya için 60 saat çalışıyorum ama Allah'ın dini için 1 saat ders dinleyip ondan sonra 3 saat çiğ köfte yiyorum, bu sahabenin getirmiş olduğu din değil. Kimse kendini kandırmasın. Ha biri diyorsa yok efendim bu benim nefsime hoş geliyor, diğeri bana ağır geliyor, yapacak bir şey yok. Allah subhanahu ve Taala ayaklarımızı kaydırmasın. Bakın bir hadis okuyayım. Allah için bunu iyi dinleyin. Bakın Allah rızası için söylüyorum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hayber günü şöyle söylüyor. "Le u'tiyanna hadihi raye gadan raculan yaftahu Allahu ala yadayhi." Şimdi Müslümanlar ahyı 40 gün boyunca şimdi kaleleri dolaşmış. Düşünün 40 gün zordur ha çölün ortasında. Hayber'in kaleleri de 8 tane çok güçlü Yahudiler var. Son yıkılması gereken yer orası. Müslümanlar bazı rivayetlere göre 40 gün bekliyorlar açmak için. 40 gün. Artık ne demek bu? Yavaş yavaş bir sıkıntı oluyor. İster istemez insanların motivasyonu bozuluyor. Tamam. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Vallahi ben bu bayrağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah onun eliyle burayı açacak. Fethedeceğiz diyor ha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bakın iyi dinleyin. Allah için. Daha önce okumuş olduğumuz ayette de aynısı var. Ben şunu sorayım. Allah Subhanahu wa Taala'nın bizi sevmesini istemez miyiz? Allah için soruyor. Allah'ın bizi sevmesini istemez miyiz? isteriz. O zaman Ali radıyallahu anhu gibi olacağız. Şu Ali satt varsa onu söyleyecek. Bak diyor ki: "Yuhibbullah ve rasuluhu o Allah'ı ve Resulünü seviyor." Ondan sonra ve yuhibbuhullah ve rasuluhu Allah ve Resulü de onu seviyor. Ya Rabbi bizi bunlardan kıl. Fe beta'n nasu yadukunu leylatahüm eyhum yu'taha. Diyorlar ki insanlar heyecanla sabaha kadar düşündü. Acaba bu bayrağı kim alacak?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 O günden hariç hiçbir gün diyor emirlik istemedim. Sadece bugün سبحان الله. Ondan sonra fekal dedi ki Aleyhisselam, "Ey Ali ibn Ebi Talib, Ebu Talib'in oğlu Ali nerededir?" fekil denildi ki "Ya Resulullah, ahi burayı iyi dinleyin. Ben burayı söylemek için bak bu çıkardım sizlere. Allah azze ve celle bizleri ıslah eylesin. Ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, huwa yashtaki aynayhu. Onun gözlerinde şikayet var, gözleri görmüyor. Bakın Allah için. Hayber bugünün kilometresiyle baktığım 174 kilometre Medine'den uzak. Hadi sen söyle 200 kilometre. Ha? Bak 200 kilometre. 1500 sene önce araba yok. Motor yok. Hiçbir şey yok. Gözü görmeyen adam kalkıp cihada gidiyor. 200 kilometre yahu. 200 kilometre. Gözü görmeyen adam cihada gidiyor. Ama benim kardeşim buradan 10 kilometre iteği görmeyi kendisine eziyet görüyor. 12 saat günde çalışıyor. Ondan sonra diyor, hocam ben çok yoruldum. Ben bugün gelemeyeceğim. Allah Azze ve Celle bizi sever mi? Allah için soruyorum. Allah Azze ve Celle bizi sever mi? Vallahi herkes kendine soracak. Hepimiz kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Ondan sonra. Kale dedi ki aleyhissalatü vesselam. Fe ersilu ileyh. Onu bana getir. Ali radiyallahu anhu. Ondan sonra burası, aslında bizim meselemiz burası ama bir mesele daha söyleyeyim. Sahabenin teslimiyeti bambaşka bir boyutta. Şimdi bu olayla alakalı başka bir rivayet. Aleyhissalatü vesselam Ali'ye diyor ey Ali bu bayrağı al. Hatta tükürüyor onun gözünün üzerine sürüyor. Mucize gösteriyor gözleri iyileşiyor subhanallah. Ondan sonra diyor bu bayrağı al sağa sola bakma. Hiçbir yere dönme. Birazcık gittikten sonra Resulullah Aleyhissalatü vesselam Ali'yi çağırıyor. Diyor ey Ali ne yapıyor biliyor musunuz ahim? Sağa sola dönmüyor. Olduğu yerde dinliyor. Beliyle Resulullah'a doğru. Neden? Çünkü ona demişti sağa sola dönme. Bu şekilde teslim olmuşlar subhanallah. Tamam. O zaman kendimize soracağız. Biz hangi amelimizle cennete gireceğiz? Allah için soruyorum. 200 kilometre öteye gözleri görmeyen bir sahabe gidiyor ahi. Biz buradan 2 kilometre öteye gidemiyoruz Allah'ın dini için. Bir de haftada bir kere ha. Ah. Zannediyoruz ki ondan sonra mücahidiz öyle mi? Tamam. Biz kendimize şunu soracağız. Biz Allah ve Resulü'nü gerçekten seviyor muyuz sevmiyoruz? Bu dini gerçekten seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Kendimizi hesaba çekeceğiz. Eğer bizim sevgimiz sadece sloganik cümleler söylemekten ibarese, sadece buysa o zaman komünistlerden hiçbir farkımız yok. Adamlar da sabahtan aşama kadar anlatıyor. O zaman farkımızı düşünmemiz lazım. Şeytan bizi kandırmasın. İşte Allah'ın rahmeti çok geniş. Allah subhanahu ve Taala sizi zaten cennetine alır. Zaten siz müşriklerin arasında yaşıyorsunuz.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 Bakın kardeşim, birçok insanların ayağı kaydı gitti. Sebepleri çok fazladır. Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı kaydırmasın. Ben sadece birkaç tanesini söyleyeyim. Allah şahit kınamak için değil. Kendimizi ıslah etmek için. Bakın bazıları duygusallıktan dolayı ayağı kaydı gitti. Duygusallığa kendilerini kaptırdıkları için şer'i davıtları bıraktılar, ayakları kaydı gitti. Kimisi hanımları bazı ortamlara gitsin diye, işte insanlardan ayrılmasın diye sosyal ortamlar için ayakları kaydı gitti. Dedi ki ben hakkı söylesem şimdi benim karımın gideceği bir yer kalmayacak, ne olacak? Kimisi çocukları okullara gitsin diye ayakları kaydı gitti. Ya işte buraya gitmezse başka nereye gidecek benim çocuğum? Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ve bunun gibi dünya kadar sebeplerle insanlar ayağa kaydı gitti. Ama çözüm ne? Çözüm şu. Bakın Ubadah ibn-i Samit söyledi. Nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğiz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İkincisi neydi? Hiçbir kınayıcının kınanmasından korkmayacağız. Eğer Allah'ın izniyle bu ikisine sarılırsak, umuyorum ki Allah subhanahu ve Taala Ayaklarımızı sağlam kılar. Ve şunu bilmemiz lazım. Kardeşim imtihansız cennet yok. Eğer bir sadece şu dünya hayatını istiyorsak para güzel, bol olsun, ailenle hiçbir sıkıntım olmasın, herkes bizi sevsin, istediğimiz yere gidelim, istediğimiz yerde gezelim, istediğimizi içelim, istediğimizi yiyelim. O zaman imtihan nerede kaldı? Bakın böyle bir tasavvuru yok. Hesapsız bir şekilde ecir alacaklar Kimleri biliyor musunuz? Bak hesapsız diyorum, sabredenler. Allah subhanahu wa ta'ala söylüyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ amanu آمَنُوا تَقُوا رَبَّكُمْ De ki, ey iman eden kullarım, Allah'tan sakın ha, takvalı ol. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا Bu dünyada iyilik yapanlara var ya, hasene vardır, bir de nekira geliyor, bir güzellik vardır yani. Demek ki cennetin mahiyetini hiç kimse bilemez. Onun için üstü kapalı geliyor subhanallah. وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً Ve Allah'ın yeryüzü geniştir. Yani burada mı yok? Başka bir yerde olur. Yeter ki biz Allah'a kul olalım. ma يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. <حساب> Sabredenlerin eceleri onlara hesapsız bir şekilde verilecek. Sabretmek için ne gelmesi lazım? Musibet gelmesi lazım değil mi? Şunu ayırmamız lazım. Musibet mi imtihan mı? Bakın imtihan şudur. Derecemizi yükseltmek için. Musibet cezalara karşılık, günahlara karşılık acaba üzerimizde olan zillet toprağı musibet olarak mı bize geldi? Bunu kendimize soralım kardeşlerim. Ben Allah için soruyorum. Bak Allah için diyorum. Biz bu dünyada halife olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Allah subhanahu ve Taala'nın dinini bu dünyaya hakim kılmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Emniyet içinde yaşamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Dinde iktidar sahibi olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyoruz değil mi? Allah subhanahu ve Taala şartlara bağlamış. Senden dört şart istiyor. 3 tane mükafatı vermek için. Bakın. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere vaad etti. Kim vaad etti? Allah. Alemden Rabbi olan Allah. Bakın sadece kuru kuruya ben tevhid oldum Müslümanım değil. وَعَمِلُوا <gülüyor> الصَّالِحَاتِ Ve salih amel işleyenlere vaad etti. Neyi ya Rabbi? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Onlara yeryüzünde halife kılacağım... Kema kema istakfa'llezina min qablihim onlardan öncekilerini halife kıldığım gibi Ömer radıyallahu anhu gibi yeryüzüne adaleti getirmek istiyor muyuz Bak Allah azze celle sana vaad ediyor diyor öncekilerini halife kıldığım gibi onları da yeryüzünde halife kılacağım İlk iki şartı söyledi tevhid ona sonra salih ameller Bakın وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ Diyor, onun Allah'ın razı olmuş olduğu dinde diyor ahi onlara temekkün verecek. Güç verecek. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْلِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا Korkularından sonra da onlara emniyet verecek. Subhanallah. Allahu Ekber. Şu an korku içindeyiz öyle değil mi? Ama Allah Azze ve Celle vaad etmiş. Ne yapmamız lazım ya Rabbi? Bak bir, tevhid. İki, salih emel. يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Bana ibadet etsinler. Yalnızca Allah'ı tevhid edip hiçbir şeyi de ortak koşmasınlar. Anlıyor musunuz kardeşim gündemimizde niye devamen tevhid var, şirk var, küfür var? Çünkü bütün meselenin anahtarı bu. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكِ Bundan sonra kafir olursa فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Onlar fasıkların ta kendisidir. Bak Allah subhanahu ve teala dört şart istedi, üç mükafat verecek. İman, Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu iman. Salih amelleriyle süsleyeceksin. Rabbini ibadette birleyeceksin ve hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Bak Allah Azze ve Celle vaat etmiş. Biz şu an yeryüzünde halife miyiz? Değiliz. Demek ki şartlardan bir tanesi yok. Ya da iki tanesi yok ya da üç tanesi yok. Kendimize soracağız. Biz hangi şartları yerine getirmiyoruz da Allah Subhanahu ve Teala bizden öncekilerini halife kıldığı gibi bizi halife kılmıyor. Kendimize soracağız. Demek ki sıkıntı kimde? Sıkıntı bizde kardeşler. Bunu kabul etmek, inanın halimizi düzeltmenin ilk adımıdır. Allah subhanehu ve teala bizleri yeryüzünde Hattab'ın oğlu Ömer'in getirmiş olduğu adil şekilde halife kılsın, hilafeti getirmeye nasip eylesin. Amin. Ondan sonra şunu da bilelim bakın. Sadece iki ders yaptık diye, iki davet yaptık diye biz bu şartları yerine getirmedik. Kimse kendisini kandırmasın. Herkes bu gece yatmadan önce şöyle bir aynaya baksın. Ve kendisine desin? Ben kendimi kandırmaya mı çalışıyorum? Yoksa yanındaki insanları mı kandırmaya çalışıyorum? <gülüyor> Velev ki herkesi kandırsak bile kendimizi zaten kandıramayız. Ve alemden Rabbi olan Allah'ı hiçbir zaman kandıramayız kardeşim. Biz şunu bileceğiz. Biz bu dinde bir şeyler yapmamız lazım. Biz bütün amelleri başkalarından beklemeyelim. Oturduğumuz yerde efendim keyif yapalım, yiyelim, içelim. Bütün amelleri başkaları yapsın öyle mi? Böyle bir şey yok. İsa aleyhisselam sorduna men ansaru ilallah Kim Allah'ın dininin yardımcıları? Havarilerine ne dedi? Başkaları mı yapsın dedi. Başkaları mı amel etsin dedi. Ben oturayım mı dedi? Hayır. Nahnu ansarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Kardeşim hepimiz bir yerden tutmamız lazım. Mesele bundan ibaret. Hepimiz bir yerden tutacağız, Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Hep başkalarından beklemek? Efendim başkaları yapsın. Ahi bu insanlar bu kapsamaya girmez. Allah subhanahu wa taala bizleri ıslah eylesin. Kardeşim bak şunları da söyleyeyim ondan sonra bitireyim. Bakın sadece biz değil bütün dünya Müslümanların uyanmasını bekliyor. Bütün dünya bakın bunalım içinde adalet istiyor Müslümanların uyanmasını istiyor. Meseleyi sadece kendimizle sınırlı görmeyelim. Onun için Allah için şu dünyayı bırakalım. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنسيتوا لعلكم ترحم الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي فقال عز وجل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 Onların belllerini kıl, oğunları rezalet içinde boğdur ve bizim ellerimizle yeryüzüne hilafeti gelmesini nasip eyle bizleri ya Rabbi. Allahumma amin. İbadallah takullahu ve atihu. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulil hamdulillahi allazi lam yetekhid veladan ve lam yekun lehu şerikun fil mulk. Fil mulk ve lam yekun lehu veliyun minadh مكبره تكبيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر